Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmedu ve nesta'inu ve nestağfiru ve nesta'hdih. Ve nödu billahi min şururi anfusuna ve min seyyati amalina. Men yehdillahu felamudille leh. Ve men yudlil felahadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah, vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya eyyühellezine aminut Allah hakkatukatihi ve la temutunne illa ve entüm muslimun. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله سديدا, ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا الله إن ve hayr el-hedi hedi, -hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalal bid ve kullu dalale, dalaletin fîn Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Müslim'in sayyihinden Kitabü'l-İman'ı inşallah bugün nasipse başlayacağız. Geçen derste İmam Müslim'in tercemeyi halini, biyografisini ne yapmıştık? Kısaca almıştık. Müslüm'ün sayı hakkında ne yapmıştık? Bilgi vermiştik. Bu aynı sayıyla ne yapmıştık? Kıyaslamıştık. Daha sonra şerhleri hakkında kısmi bilgiler verdikten sonra elimizdeki Ahmet Davutoğlu hocanın şerhi hakkında önce Ahmet Davutoğlu'nun kısa bir şekilde hayatından bölümler aldıktan sonra şerh hakkında ne yapmıştık? Kısa bilgiler vermiştik. Nasip olursa inşallah bugün Ahmet Davutoğlu hocanın neyine? Şerhine başlayacağız. Kelime kelime, satır satır cümle cümle ne yapacağız inşallah? Şerhi okuyacağız. Tabi derse başlamadan önce şunu ifade etmek isterim. Ahmet Davutoğlu hoca mezheben hanefi Ameli yönüyle amelen Hanefi akideten maturidi olan bir hoca. Ama insaflı bir hoca. Çok da insafsız değil. Yani adalet ölçüsü mevcut. Bazen fikirlerine katılmadığımız neler olacak? İfadeler olacak. Onları biz burada ne yapacağız? Beyan edeceğiz. Önemli olan bizim için. Ahmet Davudoğlu hocanın ne dediğinden daha çok İmam müslimin neyi söylemek istediği kitapları almış olduğu bu hadislerle bize neyi vermek istediği biraz onun neyini yapacağız teatisini yapacağız bugün İmam Nebevi'nin El Minha'cını yani Müslüm'ün sahine şerhini de okusaydık onda da nispeten eşarilik görecektik ne görecektik onda da nispeten eşarilik görecektik ne olursa olsun yani İmam Nebevi'de onun şerhinde eşarilik olması Ahmet Davudoğlu hocanın şerhinde matur dilik olması bizim bu kitapları okumamıza ne değil mani değil biz okuruz alacağımızı alırız almayacağımızda dipnotumuzu ne yaparız tutarız. Ama öğrenmek gerekir. Öğrenmek lazımdır. Kitabul İman. İman kitabı. Kitabul İman. İman kitabı. Hatırlarsınız Buhari kitabu ı alırken ne demiştik? İman Buhari tevhid kitabıyla kütüb-i sitte içinde mümferitti. Tek başınaydı. Yani tevhid başlığı altında Ana başlığı altında tek kitap beyan eden neydi? Alimdi. Yani tevhid kitabı tevhid ana başlığını konu edinen tek alimdi İmam Bukhari. Kitabu tevhidinde genellikle de İmam Bukhari ne yapmıştı? Isim ve sıfat nelerini, meselelerini incelemişti. Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, sıfatlarını ne yapmıştı? Kitabu tevhid başlığı altında incelemişti. Ama aynı iman Buhari ne yapmıştı? Kitabul İmanı da diğer bir ana başlık olarak sayını almıştı. O da ikinci kitabıydı. Bedü'l Vahy, bed Bedü'l Vahy Kitabu Bed'il Vahy yani vahyin başlaması kitabıyla ne yaptı? Sayını açtı. İkinci kitap olarak da Kitabul İman'ı zikretti. Yani ha de ikinci kitaptır Kitabul İman. En son kitapta Kitabut Tevhid'dir. Yani Buhari'de her iki kitapta mevcuttur. Kitabul İman'da imanın neyini, tanımını, müsemmasını, imanın artmasını, eksilmesini, isim ve sıfat tevhidini he neye bırakaraktan, Kitabut Tevhid'e bırakaraktan incelemiştir. Yani Buhari -ı İman Buhari'nin Kitabul İmanı malum imani meselelerle alakalıdır. O da nedir? Ha, i̇manın tanımı, müsemması, amel iman ilişkisi, imanın ziyadeleşmesi, noksanlaşması, imanda istisna meseleleri. Bir de bunların yanında, bir de bunların yanında mevcut imanın şartları dediğimiz altı rüklü ne yapmıştı? İncelemişti. kitab Tevhid'de ise isim ve sıfat meselelerini incelemişti. O bakımdan Buhari farklı bir yere, farklı bir konuma sahiptir. İman-ı Müslim'e gelince, iman Müslim... Buhari'den farklı olarak İman Buhari neyle açmıştı kitabını? Vahim başlaması kitabıyla ana başlığıyla. Sonra iman ana başlığını zikretmişti. İman müslim ise doğrudan kitabını mukaddimeden sonra neyle açtı? İmanla açtı. İman neyiyle? ile? Kitabı açtı. Mukaddime de müslimin mizetlerindendi değil mi? Buhari'de ne yoktu? Mukaddime yoktu. Başka i̇bn Mace'de vardı. Bir de nerede vardı? Darimi'de vardı değil mi? Ha. İbn-i Mace ile Darimi'ninki biraz daha farklıdır Müslüm'e göre, mukaddime yönüyle. Ha. Niye? Onlar daha çok rivayetlere yer vermişlerdir. Ama i̇mam Müslim mukaddime'de hadis ilmiyle alakalı mustalahla, usul-i hadis dediğimiz meselelerle alakalı bahislere de yer vermiştir. Ha. Ama Böyle yaparaktan da İmam Müslim Buhari'den ayrılmıştır. Ne yapmıştır? Mukaddime'yi, el-mukaddime başlığı altında usul hadis meselelerini zikrettiği neyi? O ana başlığını, kitabının neyi yapmış arkadaşlar? Bidayeti yani başlangıcı yapmış. Anladık değil mi? Ha. İmam Buhari ise kitabı ha, bedil vahiy. Yani vahyin neyi? Başlaması. Vahyin başlaması ile alakalı ne ana bölümü başlık yapmış. Ama her ikisinde de Kitabü'l imanı ne yapıyoruz? Görüyoruz. Peki İmam Müslim Kitabu Tevhid diye bir ne yapmamış? Ana başlık açmamış. Neden? Çünkü İmam Müslim Kitabü'l İman başlığı altında sadece ismi olarak yani imanın müsemması olarak heh, tanımı olarak yine işte amel iman ilişkisi, yine artma eksilme, noksanlık. Sadece Kitabü'l İman'ı buna ne yapmadı? Hasretmedi. Kitabü'l İman içinde yeri gelince ne yapacak? İsim ve sıfat tevidi ile alakalı nasları da ne yapacak? Zikredecek. İmam Bukhari gibi Kitabu't Tevhid'i has bir ney ana başlık haline ne yapmadı? Getirmedi. He. Kütüb-i Sitte'ye bakıyoruz. Kitabul İman adı altında Heh. Nedir Kütüb-i Sitte Gökhan? Altında işte. Sayalım. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud Nesai. Ha. sayarken İbn Mace'yi en sona atmak da her zaman fayda vardır. Değil mi? Ha, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn, Mace. İbn Mace. Bu sıralamaya dikkat edelim. Buhari, Müslim, evet. Ebu Davud, Nesai, İbn Tirmizi, İbn Mace. Mümkün mertebe bu sıralamaya dikkat edelim. Ha. Şimdi Kutubi Sitte içinde. Kutubi Sitte içinde iman kitabı adı altında he. Dört tane ne de temel eserde ne yapıyoruz ana başlık görüyoruz. Bir tanesi Bukhari, Kitabul İman demiş. İkinci kitap. Diğeri Müslim, Kitabul İman demiş okuyacağımız ikinci kitap aslında ama ilk kitap. Çünkü Mukaddime'yi ne saymıyoruz, kitap saymıyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar, ha, Tirmizi, Kitabul İman demiş o da. Kitabul İman, muhtelif terkim var, rakamlandırma var. Bir rakamlandırmaya göre 38. kitap, bir rakamlandırmaya göre 41. kitap. Dördüncüsü de Nesâi, 47. kitap. Kitabul İmani ve Şerâîi, İman kitabı ve özellikleri. Demek ki dört tane sittenin altı kitabın dördünde Kitabul İmanı ne yapabiliyoruz arkadaşlar? görebiliyoruz bu başlık altında. Ama Nesai'nkinin bir ziyadesi var ve özellikleri ve şerai özellikleri içerdiği hasletlerle birlikte. Demek ki bu dört kitabı unutmayacağız. Buhari Kitabul İmanı var. Müslim Kitabul İmanı var. Tirmizi Kitabul İmanı var. Nesai Kitabul İmanı var. Müslüman alıyorsak Müslüm'ün ailiyeten neyi var? Diğer neye? Buhari'ye üstün yönü. El Mukaddime. Mukaddime'si var. Peki başka nerede Mukaddime vardı? İbn-i ve Darimi'de. Unutmuyoruz. İbn-i ve Darimi'de. müslimden gayrı. Peki kitab-ı tevhid sadece nerede var? Buhari'de var. Bakın bunlar usulü güzel bilgilerdir. Unutmayalım bu bilgileri. Kütüb-i Sitte dedik. Bir de neyimiz var? Kütüb-i Tis'amız var. Bu kütübi sittenin üstüne 3 kaynak daha ekliyoruz. Konkordans. mucem Fehres müferres. Buna göre teşkil edilmiştir. Bu 3 fazla kaynağı bilen var mı? İmam Mali'nin muvattası. Evet. İmam Ahmet'in müsnedi. Darimi'nin süneni. Bu üçüyle birlikte ne oluyor? Kütübi i kisa oluyor. Değil mi? 9 ney? Temel eser oluyor. Evet. İşte bu 4 Kitapta yer alan Kitabul İmanı, imanı, kütüb-i sitti içinde dört kitapta yer alan Kitabul İmanı, imanı inşallah bugün ne yapacağız? Besmele ile almaya başlayacağız. İman kitabı çok önemli. Çok çok önemli. İman Bukhari'nin nazrasıyla bakarsak imanı neye indirgeyeceğiz? Ha, i̇manın tanımı, amel-iman ilişkisi, ziyadeleşmesi. Noksanlaşması imanda istisna. Ama İmam Müslim kitabı tevhid diye ayrı bir bak ne yapmamış? Kitap açmadığı için yeri geldiğinde Kitabül İman'ın içinde ne yapmış? İsim ve sıfatla alakalı neleri meseleleri de, nasları da incelemiş, irdelemiş. Bunu da unutmayacağız. O halde madem ki he Kitabül İman'ı nereden alıyoruz? Müslim'den alıyoruz. Onun nehc'i üzere. Onun yöntemi üzere gideceğiz. Bu bizim için ne? Çok önemli. Yani yere gelecek imanın müsemması olacak. Yeri gelecek imanın diğer alt başlıkları olacak. Ama bir şeyin dışına çıkmayacak. He, nedir o? Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'tu badel mevt. İşte meşhur. Bunu devamlı Ne yapıyoruz? Alıyoruz ki biz buna Cibril hadisinden bir bölüm olarak ne yapıyoruz? Mutdali oluyoruz. Ha, i̇manın altı rüknu şartı işte İmam Müslim Kitabı İman'da bunu bize ne yapıyor? Veriyor. Ha, ha. Bir de nedir? Unutmamamız gereken nedir unutmamamız gereken arkadaşlar? Bu da önemli bir mesele. Kitabı İman alıyoruz. Kitabı İman alırken yeri geldiğinde. Ha, üzerinde ittifak edilen meseleler olduğu gibi ihtilaf edilen meseleler de olacak. O meselelerde ne yapacağız burada? Karınca kararınca ne yapma? Açıklama, şerh etmeye uğraşacağız. Demek ki kitab-ül iman kısaca bize bunları ifade ediyor. Hep söylüyoruz. ehl sünnet vel cemaati gayrından ayıran üç mesele vardır. Bir tanesi iman. Nedir o? İmanın tanımı, müsemması dediğimiz amel-iman ilişkisi, artması, eksilmesi, başka istisnası, İkinci mesele isim ve sıfat tevhidi meselesi, üçüncü mesele kaza ve kader meselesi. İşte biz dar anlamda burada ilkini alacağız ama geniş anlamda hepsini alacağız. Niye? Ne demek dar anlamda ilkini alacağız? E çünkü imanın müsemması meselesi. Evet. Ha. Ne demek dar anlamda? imanın müsemması meselesi. Ha. Geniş anlamda ne demek arkadaşlar? İmanın erkanı meselesi. Ha. İmanın erkanı meselesi. Nasıl olacak imanın erkanı meselesi? Şöyle bir düşünelim. E, Cibril hadisine bakalım. Allah'a iman diyor. Allah'a imanın içinde... İsimlerine sıfatlarına iman yok mu? Var. E. Hadisin devamında kaza kader meseleleri yok mu? Var. Hal böyle olunca, hal böyle olunca he, geniş anlamda da hepsini almış olacağız. İşte Ehli Sünnet vel Cemaati diğerlerinden ayıran meselelerin başında gelen Kitabül İman bahsini inşallah alacağız. Okuyucumuz bu ders nasipse inşallah. Yok yüksek sesle ne yapsın okusun, hepimiz ne yapalım takip edelim. Evet, hamd ile ile başla bakalım. Hatmeti acı yok, yok, elhamdülillah. Elhamdülillah ve salatu ala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül İman, iman bahsi. İman, lügatta bir şeye inanmak, bir kimseyi veya bir haberi tasdik etmek, izan ve kabul ile ona sadık kalmak manasındadır. Teslim ve inkıyat manasını da tazammım eder. Tabi e, dediğimiz gibi e, Osmanlı'nın mütebakkasındandır Ahmet Davutoğlu Hoca. E, Cumhuriyetinde ilk yılları e, hal böyle olunca dil biraz ney? Eski. Dil biraz ney? Eski. kitab iman İman, İman kitabı. E, bu kimin kitabı? Müslüm'ün kitabı. Yani İmam-ı Müslüm kitap isimlerini koymuş. Altına mazmunen neleri de almış? Hadisleri de almış değil mi? Peki daha sonra gelen bab başlıkları Neve'yi tarafından koymuş. Heh. Şimdi burada şarih, bundan sonra şarih diyeceğiz. İsmini zikretmiyoruz. Rahmetullahi aleyh. Şarih yani şerheden her kitaptan sonra bab başlığına geçmeden bilgiler verecek. O kitap hangi anlama gelir? Neleri kapsar? Kitabı iman, iman kitabı bilgiler verecek. Kitabı Salah namaz kitabı bilgiler verecek, Kitabı sıyam oruç kitabı bilgiler verecek, Kitabı Haç Haç kitabı bilgiler verecek, Kitabı Edep Edep kitabı bilgiler verecek, anladık değil mi? He. Burada iman kitabı ana başlığı altında bize ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Diyor ki iman diyor lugatta bir şeye inanmak. El iman yani itikat değil mi? Bir kimseyi veya bir haberi tasdik etmek, inanmak ve tasdik etmek, izan ve kabul ile, ne demek izan? Şuurla akıl vermek, şuurla kulak vermek, İzanlı ol derler eskiler değil mi? İzan ve kabul ile ona sadık kalmak manasınadır. Yani sadece söz gelişi bir ne değil? İman değil. Sadece inanmış olmak için inanmak değil. Ya ne? Kalben inanmak. Teslimiyetle inanmak. Zaten İslam ve iman arasında ne var? İlişki var değil mi? Onlar hep ne yapacak? Temas edecek. Teslim ve inkiyat manasını da tazammun eder. Yani ne demek tazammun? Kapsar. Yani iman teslimiyeti başka inkiyadı. Yani o teslimiyetin gereği olan ne? ney boyun eğmeyi o teslimiyetin gereği olan ney ameli o teslimiyetin gereği olan ney işi de ne yapar kapsar tazamun eder diyor imanı kısaca bir şeye inanmak bir şeyi tasdik etmek ama izan ve kabul ile sadık kalmak manasında teslim ve inkıyat ile birlikte tek başına değil evet devam edelim Şeriat'ta hususi muhbir olan peygamberin dinden olduğu katiyetle bilinen haberini kesin olarak tasdik etmek ve tamamen o habere inkıyat ve teslim olmaktır. Evet. İlk anlamı lugat anlamıydı. Sözlük anlamıydı bu. Malum hep bunu ne yapıyoruz? Israrla vurguluyoruz. Yani lugat anlamı, daha sonra ne anlamı? Şeriat. Evet, ıslah anlamı. Evet. Burada şeriat ne diyor? Yani ıslah anlamı olarak hususi muhbir olan yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kendi has bir muhbir haber veren sokaktaki haber veren adam değil peygamberlik göreviyle haber veren bir adam biri He. hususi muhbir olan peygamber Aleyhisselatu vesselamın dinden olduğu katiyetle bilinen haberini bu çok önemli dinden olduğu katiyetle bilinen haberini zayıf haber olmaz uydurma haber olmaz. Katiyetle bilinecek. Kesin sayı olduğu bilinecek. Ki o da nedir? O da nedir? Kur'an ve sünnet değil mi? O da nedir? Kur'an ve sünnet. Sadece sünnet değil. Çünkü iman sadece sünnette bildirilenlere ne değil? Teslimiyet değil. Kur'an ve sünnette bildirilen. Peki sünnette bildirilen yani katiyetle sabit olmuş. Sayı sünnette bildirilen. Evet. Katiyetle bilinen haberini kesin olarak tasdik etmek. Yani acaba tasdik etsem mi etmesem mi? Hayır kesin olarak. Tasdik etmek ve tamamen o habere inkıyat ve teslim olmaktır. Yani tamamen o habere ne yapacaksın? Teslim olacaksın ve o habere ne yapacaksın? Boyun eğeceksin. Bu kalp ameli aynı zamanda. Bu aynı zamanda kalp ameli. Çünkü iman doğrudan kalp ameli nedir? İşarettir. Mesela namaz. Mesela oruç. Mesela zekat. Mesela haç. Nas var mı? Var. Kur'an ve sünnet nasları. Onlarca yüzlerce. Ne yapacaksın? Tasdik edeceksin değil mi? Kesin olarak. Sonra tamamen onlara ne yapacaksın? Teslim olacaksın o haberlere ve boyun eğeceksin. E peki bunu tasdik eder. Tamamen teslim olur boyun eersen amel ortaya çıkmaz mı? Çıkar değil mi? He. Ama burada müellif yani şari maturidi akidesini ne yaptığı için benimsediği için haliyle lafızlarında çok fazla amel işleme vurgusu ne yapmamış? Yapmamış. Daha sonra değinecek maturilerde diyecek nedir diyecek iman nedir iman? Ha? kalp ile yani. tasdiktir dil ile ikrarı bile sokmayacak işin içine kalp ile tasdik ha. E nasıl olur da kalp ile tasdik var ama ortada ne yok eser yok ha, ihtilafa da değinecek onları alacağız halbuki ehl sünnetin genel üzerinde ittifak ettiği tarif nedir o iman kalp ile tasdik dil ile ikrar uzuvlar ile yani azalar ile ney? amel. İman bu. İmanın ıslah anlamı bu. Kalb ile tasdik, dil ile ikrar uzuvlarla yani azalarla ney? Amel. He. Ama niyetle yaklaşıyoruz ve şarihin İnkıyat ve teslimiyet kelimelerini kullanmasına bu anlamı ne yapabiliyoruz? Yükleyebiliyoruz. Çünkü eğer bir insan gerçek anlamda bir nasıl tasdik etmiş ve buna teslimiyet ve boyun eğeme ile yaklaşmışsa Şehirsel Mülteymiye'nin dediği gibi o amelin kalpten vücuda sirayet etmemesi ne değildir? Mümkün değildir eğer sirayet etmemişse gerçek tasdik yoktur inkiyat da yoktur boyun eğme de yoktur teslimiyet de yoktur anladık mı meseleyi ama yok gerçek anlamda eğer ne olsaydı tasdik olsaydı o muhakkak teslimiyeti ve inkiyadı da peşinden getirirdi onun için dikkat ederseniz doğrudan tasdiklememiş dememiş evet Heh, kesin olarak tasdik demiş. Onunla da yetinmemiş ve tamamen o habere inkıyat ve teslim olmaktır. Bu önemli. Evet devam edelim. İmamın bu tarifi ehli tahkik ulemaya göredir. Onlarca iman sadece kalbin tasdikinden ibarettir. Ehli tahkik dediği muhakkak ulema daha çok usuli, yani usul alimlerini kastediyor. daha çok usul alimlerini kastediyor evet tamam. Devam. kalben tasdik eden bir kimse imanı diliyle ikrar etmese bile imanını imanını diliyle ikrar etmese bile Allah de mümin sayılır ancak iman kalpte gizli bir mana olduğu için bir kimsenin mümin olup olmadığını bilmeye imkan bulunamayacağından Teala Hazretleri imana delalet eden bir takım alamet ve şartlar atıyor koymuştur ki İslam'ın şartı dediğimiz bir kelime-i şehadet 2-5 vakit namaz, 3-Zekat, 4-Oruç, 5-Hac gibi ibadetler bu alametler cümlesindendir. Meskur alametler kimde görülürse o kimsenin mümin olduğuna hükmedilir ve namazda imam olmak, Müslüman bir kadınla evlenmek, cenazesine kılınmak gibi dünyevi hükümler kendisine icra edilir. Şimdi e, dikkat edersek, Şarih sadece kelime-i üzerine bu hükmü bina etmemiş. Diğer dört tane vasfı da zikretmiş. Beş vakit namaz, zekat, oruç, haç. Şimdi adam beş vakit namaz kılıyor değil mi? Beş vakit namaz kılan insanın kelime-i şehadeti dil ile ikrar etmesine ihtiyaç yok ki. Kişinin aynası iştir neye bakılmaz? Lafa bakılmaz. Ya da Ramazan orucunu tutan insanın kelime-i şehadeti ikrar etmesine ihtiyaç yoktur. Zekatını veren adamın kelime-i şehadeti ikrar etmesine ihtiyaç yoktur. Hacını yapan insanın kelime-i şahadeti ikrar etmesine ihtiyaç yoktur. Nerede olabilir? Her Ramazan hilalini görür. O ayrı. Naslarda geldiği gibi. Bu bir ihtiyaç binaen değildir. O olaya özgüdür. Yani adamı sokakta gördün. Sen Müslüman mısın değil misin? Hadi bakalım bir kelime-i şahadet getir diyemezsin. Niye diyemezsin? Böyle bir zorunluluk yok. Eğer o adamı sen nerede görüyorsan, camide görüyorsan, oruç tuttuğunu görüyorsan, zekat verdiğini görüyorsan, hacca gittiğini biliyorsan, böyle bir zorunluluk yok. Kadı belli hallerde bunu sorabilir. Burada kastettiği bu. Burada kastettiği bu. He. Neyi kastediyor burada? Diyor ki, kalben, tasdik dışında, dil ile ikrar ihtiyaç yoktur. Neden? Çünkü dil ile ikrara, Sadece kimin ihtiyacı vardır? Kulun ihtiyacı vardır. Muhatabın ihtiyacı vardır. Çünkü Allah için dil ile ikrar önemli değildir. Önemli olan nedir? Kalptir. Çünkü kalpte olan ancak kim bilir? Allah bilir. Böyle bakarsan doğru. Ama eğer böyle bakaraktan namaz da illa gerekli değildir, oruç da illa gerekli değildir, Zekat da illa gerekli değildir. Haç da illa da gerekli değildir dersen yanlıştır. Bunların hepsi imandandır. Ancak bunlardan bir tanesi vardır ki olmazsa olmazdır. O nedir? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadetin dışındaki aksaklıklar, tembellikler, eğer istihlal yoksa, helal görme yoksa, yaptığını doğru görme yoksa, ''Ben mücrimim, yanlış yapıyorum, Allah beni affetsin, yaptığım asla doğru değildir.'' İtikadı ile yapılıyorsa insanı neye sevk eder? Günaha sevk eder. Ama her amelin kendi boyutuna göre, her amelin terk ediliş şekline, miktarına ve büyüklüğüne göre değişir. Yani bir Ramazan orucunda orucu tutmamayla beş vakit namazı kılmama arasında ne vardır? Fark vardır. Ya da hacca gitmem arasında ne vardır? Fark vardır. Bazıları diğerlerine göre imanın şubelerini çok daha fazla teyit eder, destekler. Ama şu kaidedir ki, şu temel prensiptir ki ameli imandan cüz saymamak amelsizliğe bir nevi teşvik etmektir. Bugün toplumda çokça duyarsınız. Benim kalbim temiz. Çok şükür müminim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İyi e güzel. Güzel. Ama hani gerekleri Sen bugün Türk vatandaşı olarak ticarethane açtıysan vergi var mı da görelim. Sağlıklıysan askerlik yapmana görelim. Buna müsaade etmiyor devlet. Cezası var değil mi? Yeri geliyor vatandaşlıktan çıkarıyor. Yeri geliyor hapse atıyor. Neden? Çünkü vatandaşlığın iman şartlarından bir tanesi de bunları yerine getirmektir. Çünkü bunu yapmamayı vatandaşlık şartından saymıyor. Peki bir adam askerliğini yapmadı vergisini vermedi. Türk olmaktan çıkar mı? Çıkmaz. He, i̇şte bu tür tembellikler, önemsememezlikler ama ne şartıyla? İstihlal olmamak şartıyla. İnsanı belki dinden çıkarmıyor ama 60 ya da 70 küşür olan o imanı yeri geldiğinde ne yapıyor? Az, yeri geldiğinde orta, yeri geldiğinde de şiddetli bir şekilde sarsıyor. Ha, namaz meselesinde belki imanı bile ortadan gidiyor, kalkıyor. Ama şu kesin ki ha, bu İslam'ın şartı olarak kelime-i şehadet dışında zikredilen o dört tane ney? Unsur, rükün imanın bir parçasıdır. Tembellikle ortadan kalktığında belki iman kalkmaz bütünüyle. Ama iman çok büyük bir ne alır? Yara alır. Buna dikkat edeceğiz. Namazın imandan olması, orucun imandan olmasından farksızdır. Zekatın imandan olmasından farksızdır. Haccın imandan olmasından farksızdır. Ancak namaz nev'ine münhasıran terkiyle bir kısım ulema da küfür gözükmüştür. Amelin terkini küfür gördüklerinden dolayı değil. Dikkat edelim. Amelin terkini küfür gördüklerinden dolayı değil. Eğer öyle olsaydı orucun terkinde küfür görürlerdi. Zekatın terkinde küfür görürlerdi. Haccın terkinde küfür görürlerdi. Ya kendine münhasır özelliği olduğundan dolayı. Çünkü dinin direği. Ondan dolayı küfür görmüşlerdir. Yoksa onların namazın terkini küfür görmesinden yola çıkarak amelin terkini küfür görmek harici bir Ehl-i sünnete has bir özellik kat acella değildir. Buna dikkat edelim. Bu çok önemli bir mesele. Burayı anladıktan sonra namazla ilgili varit olan neye delalet eden? Tehlikeye delalet eden, insanın küfre düşebileceğini ifade eden, yeri geldiğinde düştüğünü ifade eden bütün bu naslar Amelin imandan gücüz olması hususunda. Ameli imanın saha şartı görmek. Yani amel olmazsa iman olmaz demeyi asla ne yapmaz? Gerektirmez. Atmayayım bir şaki rivayeti. Allah Resulü'nün sahabesi namazın terkinden başka her türlü he Amelin terkini ne görmezlerdi? Küfür görmezlerdi. Yani namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezlerdi ifadesi bile. Amelin terkinin ne olmadığını? Küfür olmadığını. İcmanın heh, sadece namazın terkine müteallik değil. Yani namazın terki dışında hiçbir amelin terkinin küfür olmadığını gösterir. Hal böyle olunca, hal böyle olunca. He, demek ki amelin terki ne değil? Küfür değil. Eğer amelin terki küfür olsaydı diğer dört rüknün üstününde terki ne olurdu? Küfür olur. Namaz meselesi yeri de incelenecek. O doğrudan benim meselem değil. Ama burada şunu ifade edelim ki amel imandan bir cüzdür derken hariciler gibi amel imanın sıhhat şartıdır. Hal böyle olunca amelsizlik küfürdür demiyoruz. yeri geldiğinde imanın en temel basamağı oluyor. Şehlise müteymenin dediği gibi he, ne oluyor? Evet burası çok önemli arkadaşlar. Bunları unutmayacağız. El kemalül vacip. Vacip mükemmellik. Yeri geldiğinde el kemalül müstahap Müstehap kemaliyet. Yeri geldiğinde el kemalül Mendup, Mendup kemaliyet. Yani ne demek istiyoruz? Heh, hani biz diyoruz ya, amel imanın bir cüzüdür ama amelin imanın cüzü olması demek, amelsizlik küfürdür demek değildir. Ya ne? Amel o imanın neyidir? Kemalidir. O imanı ne yapan? Mükemmelleştiren, en üst seviyeye çıkaran nedir? Etkendir. Yeri geldiğinde amelsizlik... Heh, İmanın o farz ya da vacip kemalinden mükemmelliğinden bir şey alabilir. Yeri geldiğinde mübah kemalinden mükemmelliğinden bir şey olabilir. Yeri geldiğinde mendup kemalinden mükemmelliğinden bir şey olabilir. Yani yani farz namazla farz namazla sünnet namaz arasındaki fark gibi. Farz namazla nafile namaz arasındaki fark gibi. Bir yanda farz namaz var, bir yanda sünnet namaz var. Sünnet namaz bile kendi içinde vitir ve sünnet Ney? Sabah namazın ilk sünnetini ne yapın? Değerlendirin ona bakın. Kendi arasında ne? Mütefavit yani değişken değil mi? Nisbi. Heh. Sünnet ama Hadar'da seferde bırakmadığı bir sünnet aleyhissalatü vesselam. Hal böyle olunca bazı arkadaşlarımızın anladığı gibi buraya çok dikkat edelim. Amel imandan bir cüzdür o halde amelsizlik neyi gerektirir? küfrü gerektirir şeklinde bir inanç ehli sünnetin inancı değildir. Yeri gelir dediğimiz gibi mutlak anlamda kemal olur vacip yani farz olur yeri geldiğinde mübah olur yeri geldiğinde müstahap olur. Karıştırmayalım. Burada biz amel imandan bir cüzdür, kemalindendir derken de yeri geldiğinde bu kemal ama yanlış anlaşılmasın vacip de olabilir Müstahab mübaht de olabilir. Bunu derken de ya ircağa kaydık. Yani e, amelde gerekmez diyor demiyoruz. Kantarın ucunu ne yapmamak lazım? Kaçırmamak lazım. Çok önemli arkadaşlar. Bugün şu son 50 yıldır ümmetin maruz kaldığı en büyük musibetlerden bir tanesi de amel iman ilişkisini iyi anlamamak. Mesela ben size bir ana kütat burada zikredeyim. Bir müellif vardır. O müellif bir kitap çıkarmıştır. Kitabında şöyle bir ifade vardır. La yekmulul imanu illa bil amel. Seleften varit olduğunu kaydetmiş. La leka'in'in şer usul itikat ehl-i kitabından almış. Yani... İman amel olmadan kamil olmaz. La yekmulul imanu illa bil amel. Şimdi bu o kitabın müellifinin sözü değil. Bunu seleften nakletmiş. Seleften bazı alimlerden nakletmiş. Kaynak olarak da la lekayenin şer usul itikat ehl sünnesini göstermiş. Daha sonra bu kitaba yaptığı ikinci baskıda Aynı rivayeti şu lafızla almış. La imane illa bil amel. Amelsiz iman olmaz. Amelsiz iman olmaz. Şimdi bu la bize neyi? Nakli ise eğer karar vermek lazım değil mi? Selef bunlardan bir tanesini söylemiş. Hani iştihatlarda değişiklik olduğunu biz biliyoruz da. Rivayetlerde değişiklik olduğunu bilmiyoruz. Yani rivayet neyse odur. İlkinde amel olmadan iman kamil olmaz. İkincisinde amel olmadan iman olmaz. Yani bu meseleler ince meseleler. Bu meselelere dikkat etmek lazım. Avamın kafasını karıştırmamak lazım. Bugün amelsiz iman olmaz diyen pek çok insan maalesef üzerek bildiriyorum söylüyorum ha, farkında olmadan kafir dedikleri insanların arkasında namaz kılıyorlar farkında olmadan kafir dedikleri insanların kızlarıyla evleniyorlar farkında olmadan onlarla ticaret yapıyorlar alışveriş yapıyorlar çok büyük bir fitne amersiz iman olmaz diye bir tabir yok ehl-i sünnet amelin imandan bir cüz olması parça olması amel eşittir iman değil hiçbir ifade yoktur ehl sünnetten amel eşittir iman ondan bir cüz ondan bir parça ama bütünü değil hepsi değil buraya dikkat edeceğiz çok önemli bir mesele bu yeri geldikçe bunları ne yapacağız inşallah inceleyeceğiz bakalım müellif ne diyor başka evet bu tarife göre ikrar imanın rükle değil şartıdır. Meskur alam, evet. Meskur alametler kimde görülürse oradan alalım. Beşin ikinci satırın ilk satırın devamı. Meskur alametler kimde görülürse o kimsenin mümin olduğuna evet. hükmedilir. Yani sadece namaz değil kelime-i şahadet de getirmiştir. Namaz kılmıştır, zekat vermiştir, oruç tutmuştur, hacca gitmiştir. He biz o kimsenin mümin olduğuna hükmederiz. Bu çok önemli. Devam. Ve namazda imam olmak, Müslüman bir kadınla evlenmek, cenazesi kılınmak gibi dünyevi hükümler kendisine icra edilir. Çok önemli bakın. Şu ifade var ya çok önemli. Eğer müminse bazı vazifelerimiz var. Mesela i̇mam olabilir. Müslüman bir kadınla evlenebilir. Cenaze namazı ne yapılır? Kılınır. Müslümanlara müteallik bütün dünyevi hükümler ona uygulanır. Eğer olmazsa bundan hiçbir olmaz. Yani namazın terkini küfür göreceksin. Güzel. Ama ondan sonra haremde her kim gelirse hem Mekke'de hem Medine'de her kim gelirse nereye? Musallaya. Es salatu alel raculi yerhamukumullah. Es salatu alel mer'ati yerhamukumullah. Hatta ben örnek veriyorum. Bazen kızıyorlar bana. Ahutuba bile ümreye gitti. Ahutuba bile ümreye gitti. Bil vaka ecel ordu ona gelseydi ölseydi halinde cenazesi kılınacaktı. He. Demek ki he, namazı, namazın terkini küfür görüyorsan Sadece onunla yetinmeyeceksin. Ahkamını da icra edeceksin. Nedir işte bak burada saymış. İmam da olamaz. Miras alamaz veremez. Nikaha düşer. Öldüğü zaman Müslüman mezarlığına ne yapmaz? Defnedilmez. Cenazesi kılınmaz. Vesaire vesaire. Yani demek ki yani zıttı madem ki imanı gerekliyorsa... Diğer zıttıda neyi gerektirecek? Küfrü. Bu meseleye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli bir mesele. He. Niye söylüyoruz bunu? Mesele sadece hükmü vermek değil, fetvayı vermek değil, gereğiyle ne yapmak amel etmek. Namaz meseleleri gündeme gelince zaten İbn-i Kudam el-Maktisi'nin el-Mugna kitabından burada pasajlar okuyacağız. Hulâsası şu. Hiçbir asır yoktur ki diyor. İslam ümmetinin... Müçar olduğu, İslam ümmetine isabet eden hiçbir asır yoktur ki diyor. Heh, namazın terkinden dolayı şu sayılanlardan bir tanesi herhangi bir kula uygulansın. Öyle bir asır bilmiyorum diyor. Uygulanmamış yani. Anladık mı ne dediğimi? Yani sayıyor. Cenaze terk edilmemiş. Defnedilmesi terk edilmemiş. Karısından boş sayılmamış. Mirastan... Ne yapılmamış? menedilmemiş, edilmemiş? Heh, bunları namazın terkinin küfür olmadığını ispaten söylemiyorum. Benim öyle bir iddiam yok. O ulemanın itirafı. Ben şundan dolayı söylüyorum. Namazın terki meselesini namazın terkinin küfür olarak görülmesi meselesini amelin terki küfür olarak görülüre hamletmek ona taşımak harici bidatidir arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Harici bidatidir. Çok tehlikeli bir bidattir bu. Evet, devam edelim. Bu tarife göre ikrar imanın rükmü değil şartıdır. Binaenaleyh ikrarı terk eden kafir olmaz. El verir ki kalbi inanmış ve tasdik etmiş olsun. Tabii yani e, şimdi e, yani bu e, müellifin yani şarihin meseleye maturidi bakışıyla yapmış olduğu bir tespit yani e, tasdiki asıl kabul etmiş kalp tasdikini asıl kabul etmiş ikrara bile ihtiyaç yok demiş e, Allah'la kul arasında bir ölçüde bu olabilir ama he, biz dünyevi ahkam gözüyle zahire baktığımızdan dolayı he, bu hükmü asla ne yapamayız işletemeyiz Namaz kılmaktan iştinab eden adam namaz kılmaktan iştinab eden adam İmam Ebu Hanefe'nin tabiriyle hapsedilir kan çıkana kadar dövülür. E yine kılmıyorsa döve dövülür zaten o adam. He, yani dövüldüğü halde namaz kılmayanın zaten problemi aslında uzvunda değil. Nerededir? Kalbin Kalbindedir. Yani şuna dikkat etmek lazım. Mürciyenin bir kısmı ki gulat diyoruz biz ona. Ameli önemsememiş. Amel de neymiş demiş ya? İman yeter. Ama bir kısmı var ki amelin terkini ne saymış? Suç saymış. Ve amelin terkine ne uygulamış? Hac cezası uygulamış. İnsafı elden bırakmamak lazım. Ha, yani bir gün İmam Üm Hanife'ye namaz kılmayan kafir midir şeklinde bir soru sorulurken sorulmuş da vermiş olduğu cevap çok enteresan. Menakıp da zikredilir. Soran genç yaş genç yaşta bir evladım kâfirler namaz kılmaz demiş. He, yani meseleye bakarken biraz da bu yönüyle bakmak lazım. Sadece meseleye yukarıdan inme bakmamak lazım. Bir insan tasdiki hakiki manada ifade etmişse o insanın Kalp amelini, uzuv amelini ne yapmaması, sirayet ettirmemesi mümkün değil aslında. Yoksa tasliğinde problem var zaten. Evet, devam et. Böyle bir kimse Allah indine mümindir. Ve imanın uhrevi hükümleri kendisine icra olur. Cehennemde ebedi kalmaz. Yalnız dilsizlik veya zorlama gibi bir özü yokken ikrarı terk ederse dini bir farzayı eda etmediği için günahkar olur. Kavli tahkik denilen bu tarik kelam, kelam imamlarından Ebu Mansur Manturi ile diğer birçok Manturiye ve esarı imamlarının hatta imam imam azam Ebu Hanife'nin kavli olduğu nakdedilir. Bu kavlin delili ula ikeket ve figulu vuhmil İşte bunların kalplerine Allah imanı oturttu. Yani yazdı, yazdı. Yani iman kalbe yazılır demek istiyor bu ayet. O halde iman nerededir? Kalptedir diyor. Kalb ile tasdik bu ayete göre şarttır diyor. Evet devam et. Ve kalbuhu mutmainne bil iman. Mutmain nun. Mutmain nun bil iman. Kalbi imanla mutmain olmak. Yine imanın vakar olarak yeri ne? Kalp demek istiyor. Evet. Ve lem tu'min fail. Ve lem tu'minu ve lem tu'min e, fail gelen. Guluhuhum. Evet. Hı. Ama kalpleri iman etmedi gibi ayetlerle emma şakkat kalbuhu. Onun kalbi emma. Emma şakkat. Ema şakakte. Emma şakakte. Kalbuhu. Kalbuhu. Onun kalbini yarsaydın ya hadisi ve emsal hadislerdir. Heh. Üç 3 tane ayet zikretti. imanın e, mekanı ne? Kalp. O halde tasdik yani terkiz neye tasdike? Bunu zikretti. Yani ehli tahkik dediği işte Ebu Mansur el-Matur Gene Eş'ari imamlar hatta Ebu Hanife'den varit olan kavle göre diyor. Bu üç ayet. Bir de ne? Hadis diyor. Onun kalbini yarsaydın ya demek ki imanın yeri ne? Kalp. Bu hadisten yola çıkarak ne yapmışlar? tasdiyi yeterli görmüşler. Devam edelim. Bu hadisi Hz. Usama bin Zeyd radıyallahu anh kelime-i tevhidi söyleyen bir adamı öldürdükten sonra o bu kelimeyi kalpten söyle, söyleme diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden özür dilediği zaman şerefsadır olmuş. Demek ki telaffuz etmek yeterli değil diyor. Tasdik olmazsa kalben söylememişse Usame bin Zeyd'in ne vardır? Ha. Eylemi vardır diyor ama e, aslında bu hadis lehlerine değil aleyhlerine delildir. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Usame bin Zeyd'in yaptığını onaylamamıştır. Onaylası onaylas onaylasaydı böyle bir anlam çıkardı. Onaylamamıştır ki. Heh, heh. Ama şu var. Verdiği cevapta sen onun kalbini mi yardın? Heh. Verdiği cevapta sen onun kalbini mi yardın? O şu demektir. he Kalpte olan imanı ancak kim bilir? Allah bilir. Lisanen telaffuz etmişse bu bizim için nedir? Yeterlidir. Biz insanları hükmetme noktasında kalplerine ne yapamayız? bakamayız. Buna delil olurdu. Ama imanın sadece kalbiyle tasdik olduğuna delil olmazdı. Eğer öyle olsaydı, he peygamberlere selam a, heh, hilal haberi için gelen insanlara kelime-i şahadeti ne yapmazdı? Sormazdı. Bu ayrı bir olay. Karıştırmamak lazım. Evet, devam edelim. Kalbiyle tasdik ederek dilsizlik ve zorlama gibi bir maniden dolayı imanını diliyle ikrar edemeyenlerin mümin sayılacağına icma-i ümmet de vardır. İmanın meşhur bir tarifi daha vardır. Yani adam dilsizlik ve zorlama ile. Yani dilsiz zaten telaffuz edemez. Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Ya da işte birazdan gelecek ikrah altında bir insan. Bunlar zaten zaruretler. İnne zarurat. Tubihul mahzurat. Kaide var. Zaruretler mahzuratların mübah kılar. Heh, onda problem yok. Evet devam edelim. İmanın meşhur bir tarifi daha vardır. Bu tarife göre iman kalbin tasdiki ile dilin ikrarıdır. Evet. Şimdi ikinci kavil, Bir kısmı sadece kalb tasdik diyordu. Bir de ne geldi şimdi? Dil ile ikrar. Evet. Devam. Yani ikrar da imanın bir cüz. Yani kalpte tasdik edilen şeyin neye dökülmesi? Dile dökülmesi değil mi? Evet. Yani ikrar da imanın bir cüzgüdür. Şu halde dilsizlik gibi bir özür yokken ikrarı terk eden kimse kafir ve ebedi cehennemlik olur. Evet yani bakın ha. yani e, bir insan eğer e, dilsiz değilse, e, ikrah altında da değilse he, eğer kendisine bu ne yapıldığında söylendiğinde bunu dil ile ikrar etmezse kafir olarak öldürülür. Dilli ikrarda şart koşanlar var. Kimmiş bunlar? Bu kavil Hanefilerden Şemsul E'imme Serasi Fahrul İslam Pezdevi gibi diğer birçok fukadan ve İmam-ı Azam Ebu Hanefe'den de nakil ve rivayet olmuştur. Bakın İmam Ebu Hanefe'den iki kavil var. Hem tasdik olduğu hem tasdik ve dilli ikrar olduğu Demek ki bazen alimlerden birden fazla ne Kavil ne yapılabiliyor? Nakledilebiliyor. Birine etmek doğru değil. Evet devam edelim. Pek meşhur olduğu için buna kavli meşhur derler. <gülüyor> Mezkur tarifi tercih edenler tercih edenler de dilsizlik ve zorlama gibi özürlerden dolayı ikrardan aciz kalanların imanında ikrarın sukutunu caiz gördükleri için imanı iki rükmde saymışlar, ayırmışlardır ve asla sukutu kabul etmeyen tasdike asli rükun ki o kalptir özürden dolayı sukutu kabul eden ikrara zayid rukun demişler o da nedir kavildir evet. bu kavlin delili <tasia> men kefere billahi ba'da imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainne bil imani mutmainnun mutmain bir imani hmm. kalbi imanla mutmain olduğu halde küfür etmeye mecbur kalan müstesna ayeti kerimesiyle neyle küfür edecek Kalbiyle kimseyi küfrettiremezsin ki. Nereden görecek karşıdaki adam? Ne ile? Diliyle. Evet. Umirtu en ukatilen nas hatta yakulu la ilaha illallah. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur deyince kadar insanlarla çarpışmaya memur oldum. Hadiye dedi. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar. Evet. Evet. Kavil bak. Deyinceye kadar. İnsanlarla savaşmakla emrolundum. Buhar rivayeti bu. Heh. Bu da dille ikrarın bir delili. Evet. Bu hadis muttefukün ise de ikrarın imandan güz olduğunu sarahaten ifade etmiyor. Bilakis hadisin son kısmında fe izâ gâlu zâlike asemu minni dima'ehum ve emvâlehum bunu söylerse söylerlerse muhakkak nefislerini ve mallarını benden korumuş olurlar. Buyurulmasıdır. İkrarın imanın şartı olduğunu gösterir. Dinen farz olan bir şeyi terk edenlerle harp edeceği ise Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında zekatlarını vermeyenlerle fiilen harp edilmek suretiyle teyit edilmiştir. Bu da amelin terkini ne görmek? Küfür görmek. Yani amelsizliği ne yapmak? Küfür görmek. Ama bu meseleyi hep delil olarak getirenler şunu otururlar ki he, burada ee, rivayetlerin geneli cem edildiğinde toplanıldığında <gülüyor> namazla zekatın arasını açmaktan gaye peygamber öldü aleyhissalatü vesselam öldü zekat verilmez demek namaza devam ediyorlar zekat verilmez biz peygamber hayattayken ona sadece zekat verirdik peygamber öldü zekat hükmü ne yaptı ortadan kalktı diyenlere yapılan uygulanan bir cezadır yoksa Normal koşullarda adam tembelliğinden dolayı zekatı vermemişse öldürülmez. Müslim hadisi ne yapılır bilen var mı? O yılın zekatı ve malının yarısını el konur. O yılın zekatı alınır ve malının yarısını el konur. Zekat vermeyenler. Hmm. Ta ki zekat vermek farz değildir derse o zaman öldürülür. Yani o zaman kafir olur demektir. Karıştırmamak lazım. Yani bunu ona doğrudan delil kabul etmek de aslında tariklerini, rivayetlerin muhtelif yollardan gelen lafızlarını ne yapmamaktır? Göz ardı etmektir. Buna dikkat edelim. Devam edelim. meşhurun meşhunun, kavli meşhurun delillerinden müddeai ispat için lazım gelen, salahaten görülmediği anlaşılıyor. Bununla beraber meskul kavil şeriatın zahirine daha uygun görülmüştür kahve taktik ise hakikatin batırına daha layık sayılmıştır. Yaman, devam edelim. İman, lügatta tasdik... İslam. İslam, lügatta ihlas, inkiyat ve teslimiyet manalarının yanı. Yani iman ve İslam kelimeleri, bunlar iç içe kelimeler. Bunlar iç içe kelimeler. Ne demek iç içe kelimeler? İşte Müslüman diyorsun, min diyorsun. Değil mi? İç içe kelimeler, lügatta ihlas, samimiyet, İnkıyat ve teslimiyet manalarına geliyor. Evet devam edelim. Şeriatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ buyurduğu şeyleri zahiren ve batinen kabul ile Allah'a itaat ve teslimiyette bulunmaktır. Bakın sadece batinen değil aynı zamanda zahiren kabul. Ne demek zahiren kabul? Ne demek zahiren? Azaların, Azaların onu açıkça ne yaparak izahar ederek göstererek değil mi? Evet. Devam edelim. İmam ve İslam kelimelerinin manaları tayin hususunda ulemaya öteden, öteden beri itiraf ede gelmişler. Yani mi? hangisi daha üstündür? Hangisi daha alttadır? Hangisi daha üsttedir? Evet. Bazılarına göre bu iki kelime lügat manaları itibariyle birbirinden ayrısalar da hüküm itibariyle birdirler. Ve her mümin müslümdir. Her müslim de mümindir. Evet. Bunların delili fe ehraçnâ men minel müminîne fe mâ fiha fîhâ gayrâ beytin minel müm... Müslümin yine. Evet. Bunun üzerine biz o yerdeki müminleri çıkardık ama orada bir evden başka Müslüman bulamadık. O. Ayet ama orada bir evden başka Müslüman bulamadık. Bölümünü zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulamadık şeklinde düzeltin. Son bölüm var ya ama orada. Orayı zaten orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimse bulamadık şeklinde düzeltin. Dikkat edersek burada ne yaptı? Hem mümin hem de Müslümanı aynı manada kullandı. İkisi de aynı manada. Devam edelim. Ancak İslam bazen din, bazen amel yani imanın semeresi olan namaz ve oruç gibi ibadetler manasında kullanıldığı gibi tasdiksiz kabul de itlak olunursa da bunlar kelimenin lügat manasına göredir Mesela? Mesela. Ve var mı ayetin başında? Hocam. Hı? Ayette yok hocam. Ayette yok. Ve'yi silin. Ve gâletil a'râbu Sil dedik sen okuyorsun. Gâletil a'râbu âmanna kul lem tu'minu velakin qalû eslemnâ velemmâ yedhulal imâna yedhulil yedhulil imâna nuh imânu fî gulûbihim fî gulûbihim mi? fî gulûbikum Evet. Evet. Bedeviler iman ettik dediler. Sen onlara de ki siz iman etmediğiniz ya. Bari İslam olduk diyin. Ayet-i kerimesindeki İslam bu manayadır. Yani ne demek bu manaya? Lugat manası. Yani bunları birbirinden ayırmak çok da ne değil? Kolay değil. Yani bu ayet-i kerimeye, ayet kerimeye göre Müslüman müminden daha ne? Düşük değil mi? <gülüyor> Müslüman müminden daha ne? Düşük. Hı. Ama başka ayetler zikredilir burada. Tabi müellif bunlara ne yapmamış? Deyinmemiş. وَلَا <Sessizlik> تَمُوتُنَّ اِلَّا وَنْتُمْ مُسْلِمُ Ey müminler diyor siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Bu ayeti kelimeye göre de Müslüman müminden ne? Üstün gözükür. Heh. Demek ki he bu bizi çok da bir yere vardırmaz. Yani işte mümin mi üstündür, Müslüman mı üstündür? Çok da önemli değil. İveştama iftaraka ve veftaraka iştama. Kayde bu. Yani bir ayet kerimede eğer Allah sadece imanı zikretmiş. Ey iman edenler namaza kalktığınız zaman. E demek ki müminler namaza kalktığında abdest alır, Müslümanlar kalktığında almaz. Bunu mu anlayacak? Hayır. Anladık değil mi? Sadece bir zikredilmişse ama iman ama Müslüman ikisini de kapsar. Ama eğer aynı ayetin içinde iki ayrı kelime olarak varsa bunlar manalarında neler olabilir? Farklar olabilir. Ha, biz buna ne diyoruz? İçtima ettiklerinde manaları ayrılır, iftirak ettiklerinde manaları birleşir. Kayde bu. Yani hulasası bu. Bu konuyu ileride alacağız. Daha da tafsili bir şekilde alacağız. Baplar geçtikçe. Evet. Devam edelim. Diğer bazılarına göre imanla İslam arasında umum ve husus mutlak vardır. Her mümin Müslüm'dir. Fakat her müslim Mümin değildir. Yani mümini daha üstün görüyor. Evet. Çünkü imanın aslı tasdik, İslam'ın aslı teslimiyet ve inkiyat olduğuna göre bir kimsenin dıştan Allah'a teslimiyet gösterdiği halde içinden ona inanmaması mümkündür. Şafirlerden Hattabi'nin kavli budur. Yine i İmam Beğavi mevzu bah, bahsimizin imam ve İslam hakkındaki hadisi hakkında şunları söylemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam kelimesini zahiri ameller amellere, imanı da batini itikada isim olarak kullanmıştır. Böyle yapması ameller iman sayılmadı. Kalple tasdik dahi İslam addedilmediği için değil. Mecmuu'nun aynı şeyi yani dini ifade eden bir bütün olduğunu beyan içindir. Yani hatta bir göre bu amel imandan biz olmadığını göstermez. Başka bir şeyi gösterir. Neyi gösterir? Mecmu'nun aynı şeyi yani dini ifade eden bir bütün olduğunu beyan içindir. Bundan dolayıdır ki evet. Bundan dolayıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Cibril'di size dininize öğretmeye gelmiştir buyurmuştur. Anladık değil mi? Yani genelini ifade için böyle yaptı. Yoksa ameli imandan ne yapmak için, ayırmak için bunu yapmadı diyor. Evet. Devam. Tasdik ile amelin her ikisini iman ve İslam denilebilir. Buna delil Teala Hazretlerinin innet dine indallahir İslam. Hiç büyük ki Allah ininen en makbul din İslamiyettir ve veraditu lekumul İslamı dinen. Sizin için din namına İslamiyete razı olma ayetidir. Yani imanı da kastediyor aynı zamanda. İmanı da kastediyor aynı zamanda. Evet. Allah Zülcelal razı olduğu ve kullarından kabul edeceği dinin ancak İslamiyet olduğunu haber vermiştir. Din ise tasdik ile amel bir arada bulunmadıkça kabul ve rızaya mahal olmaz. Görüyor musunuz? Aslında çok güzel deliller var burada. Heh. Din ise tasdik ile amel bir arada bulunmadıkça kabul ve rızaya mahal olamaz diyor. Sadece tasdik değil, amel de olacak. Devam. Buhari şârihi aynıya göre imanla İslam arasında umum ve hususi husus minvec vardır. Çünkü imansız İslam bulunduğu gibi İslamsız imanla bulunabilir. Evet. Daha başında hiç insan görmeden yetişen bir kimsenin imanı bu kabildendir. dendir. Hasıl imanla İslam arasında nisbetin beyanı imanın tefsirine bağlıdır. Muhakkakından muhakkikin ulemaya göre iman ve tasdikten iman, i̇man. Tasdikten ibarettir ki İmam Ebu Hasan el-Eşarî'nin mezhebi de budur. Hanefilerle birçok fukahaya ve bazı kelam ulemasına göre tasdik ve ikrardır. Selefe göre ise tasdik, ikrar ve ameldir. Hadis uleması ile Şafi, Malik ve Ahmet bin Hanbel, mutezile Havariş ve Zeydiye ulemasının mezhebi budur. Evet. Yani Selefin mezhebidir. Nedir o? tasdik ikrar ve amel. E hocam Havariş de var, mutezile de var. Bak dersimin başında aradaki farkı ne yaptım? Zikrettim. Evet. Evet ameli imandan bir cüz ama havariç ve muhtezileye göre amelin terki neyi gerektirir? Küfrü gerektirir. Arada bu fark var bakın. Ehli sünnete göre büyük günah işleyen ne yapmaz? Kafir olmaz. Ehli sünnete göre amelin terki küfrü gerektirmez. Ne olmazsa eğer? İstihlal olmazsa. Helal görme olmazsa. Karıştırmamak lazım. Evet devam edelim. İmanın ziyade ve noksanlık kabul edip etmemesine gelince. Yani şimdi buraya kadar imanın tanımı ile ilgili neleri, meseleleri gündeme getirdi. İman nedir? Amelin imandan düz olup olmaması. Amel iman ilişkisi. Bir de bakalım iman artılır mı, artar mı, eksilir mi meselesi. Ne diyecek? Evet. İmanın Ziyade ve noksan kabul edip etmemesine gelince bu mesele imanın hakikat hususundaki ihtilafın feri e, Yani nedir o amel imandan bir cüz mü değil meselesiyle doğrudan alakalıdır. Feridir bir cüzüdür, bölümüdür demek. Evet. İman tasdikten ibarettir. Diyenlere göre ziyade ve noksan kabul etmez. Niye? Çünkü sadece kalpteyse zaten ziyade ve noksan kabul etmez. Evet. Bazıları ziyade kabul eder fakat eksiklik kabul etmez. Kimden varit bu? İman Malik'ten varit. Evet. Çünkü eksikliği kabul ederse iman olmaktan çıkar demişlerdir. İmam Malik'in kavli de budur. Bu mesele kendisine sorulunca Hazreti İmam imanın ziyadelik kabul edeceğini Allahu Teala Kur'an'da zikretmiştir." demiştir. Noksanlığı kabulü hususunda tevakkuf ederek noksanlığı kabul ederse bütün imanın gideceğini söylemiştir. Bu vakta Şafi'den İmam Şafiler'den. Şafiler'den İmam Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail Temimi Et Tahir adlı Müslim Şerhinde şunları söylemiştir. İman lukatta tasdik demektir. Eğer onda bu mana kastedilirse iman ne eksilir ne de artar. Çünkü tasdik parçalamayı kabul eden bir şey değildir ki. Bazen kemali, bazen de noksanı tasavvur edebilirsin. Ama şeriat dilinde iman kalple tasdik, ağza ile ameldir. Böyle tefsir edildiği takdirde ona ziyade ve noksan olarak noksan arz olabilir. Ehl-i sünnetin mesebi de budur. Ehl-i sünnet dediği genel itibariyle selevi mezhebini kastediyor burada. Evet. Tasdike göre bu husustaki ihtilaf Tahkike şudur. Göre. Tahkike göre bu husustaki ihtilaf şudur. Kalp ile tasdik eden bir kimse imanın icabı olan amelleri tasdik ile bir araya getirmezse acaba kendisine mutlak surette mümin denilir mi? Denilmez mi? Bizce muhtar olan kavle göre ona mümin denilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La yezni zani hayne yezni ve huve mu'minum. Zani olan bir kimse zina ederken mümin olarak zina etmez buyurmuştur. Çünkü bu adam imanın mucubuyla amel etmemiştir ki mümin denilmeye hak kazansın. Evet. Çünkü kalbi tasdii onu neden alıkoymamış? Haramdan alıkoymamış. Evet. Malikilerden İbn Battal da Buhari şerhinde şöyle diyor. Ümmetin ehli sünnet Cemaat Ümmetin Ehlüsunu Cemaatinden gelmiş ve geçmiş bütün ulemanın meslebi şudur ki iman kavli ile amellen meydana gelir ve hem artar hem eksilir. Arttığına ve eksildiğine delil Buhari'ni zikrettiği diyeceğiz da imanet me İmanları kat kat artsın diye. Fe emmellezine fe emmellezine amenu fezadetu'l iman. iman. Oradaki e, elif yakın gelmiş f'ye. Onu vav'ın oraya alın. Evet. İman edenlere gelince İman edenlere gelince Sure, Kur'an suresini kastediyor. Sure onların imanlarını arttırdı ve emsali ayetlerdir. Binaenaleyh bir kimsenin artmayan imanı noksan demektir. İman lügatte tasdikten ibarettir denilse bunun cevabı şudur. Tasdik bütün amellerle kemal olur. Bir müminin hayırlı amelleri ne kadar çok olursa, imanı da o nispetle mükemmelleşir. İşte iman bu amellerle artar, onların noksanlığıyla azalır. Ne zaman iyi ameller azalırsa, imanın kemali noksanlaşır, ameller artarsa imanın kemali de ziyadeleşir. Yani i̇manın neyi artıyor, neyi noksanlaşıyor? Kemali aslı değil. Çünkü imanın aslı artmaz. İmanın aslı eksilmez. Mesela Kur'an. 6666 ayet var diyor ya Zemahşeri. Yani onun terkimiyle söyleyelim mesela. E şimdi e, bu 6666 <gülüyor> ayetin hepsine ne yapacaksın? İman edeceksin. Bir tanesine iman etmemek, iman etmemek olur mu? Hepsine iman edeceksin. Heh. Kastettiği bu. Ama o işte iman etmenin ötesinde onları anlayıp onlarla amel ettiğin zaman imanında kemali ne yapacak? Artacak burada tasdik anlamıyla kabul edenlerin kastettiği budur diyor. Yani bu konuda ehli sünnetle İmam Ebu Hanefe arasında mevcut olan ihtilaf lafzi bir ihtilaf mıdır? Yoksa gerçek bir ihtilaf mıdır meselesi var. Yani bunu ileriki bahislerde inşallah yeri geldiğinde alacağız. Evet devam edelim. İman hakkında söylenen sözlerin ortası budur. Allah ve Resulü'nün tasdike gelince Resulü'nü Allah ve Resulü'nün tasdike gelince onun noksanı olamaz. Niye? Ya tasdik edersin ya etmezsin. Evet. Bundan dolayıdır ki bazı rivayetlerde, bazı rivayetlere göre İmam Malik radıyallahu anh imanın noksan kabul etmesine kayıp olamamıştır. Zira tasdikin noksanı olamaz. Tasdik noksan kalırsa şekle şüphe olur ki artık ona iman denilmez. Ulemadan bazıları İmam Malik'in iman noksan kabul eder diyememesi günah işleyen müminlerin kafir sayan haricilere uyduğu zannedilmesin değildir. Yoksa İmam Malik bu meselede Ehl-i Sünnetle beraberdir. O da onlar gibi imanın noksanlık kabul ettiğine kayıldır diyorlar. Evet ki İbn-i Abdülberin'de tercihi bu yönde. Malik'ten İmam Malik'ten gelen bütün rivayetler imanın eksildiğinde kabul ettiğini gösteriyor. Bunları dediğim gibi önümüzdeki ders daha ayrıntılı bu şekilde ne yapacağız? Ha, e, şarihten değil de Başka bir alimin dilinden inşallah dinleyeceğiz Evet. Aswakiramlar Ömer bin El Hattab, Ali bin Evi Talip, İbni Mesut, Muaz, İbn Abbas, İbn Ömer, Ammar bin Yasir, Ebu Darda, Ebu Hureyre, Huzeyfe, Selman, Abdullah bin Rewaha, Ebu Umame, Cünlük bin Abdullah ve Ayşe, Rabbı anhum hazretleriyle Hazreti ile Hazreti ile tabiinde kabul ahbar urve ata taus. Mücahit, Said bin Cübeyr Hasan-ı Basri, Yahya bin Ebi Kesir Zühri Katede, İbrahim Nehai İbn Ebi Leyla, i̇bn Mübarek Ebu Zura, Ebu Hatim Ebu Davud ve daha nice Ulema-i Kiram imanın ziyade ve Noksan kabul edeceğine kaybolmuşlardır Ebu Sevr ile İmam Şafii ve Ahmet bin Hamil'in Meslebi de budur Evet, Yani amelmiş değil mi? Evet, amel imandan bir cüzmüş İman Mali'nin de görüşü bu aslında. Dedik ya. <gülüyor> e şimdi bakın şarihin insafından hepsini saymış. Görüyorsunuz. Evet. Devam edelim. Vaka maturiler <gülüyor> iman ziyade ve noksan kabul etmez demişlerse de bu söz aslı imana racidir. Kuvvet ve zaaf noktayı nazarından ziyade ve, ziyade ve noksan kabul olanlara göre de caizdir. Onlara göre. Onlara göre göre o caizdir. Evet. Bin, yani ne demek? Maturidilere göre iman artmaz, eksilmez ama kuvvetlenir ya da zayıflar. Evet. Yani bu cihetle onlara göre de diyor aslında iman artar ve eksilir. Evet, devam edelim. Binaenaleyh bu mesele bu meselede bütün ehli sünnet uleması müttefiktir. Aradaki niza sözden ibaret. Yani e, ihtilafı lafzî görmüş. İhtilafı ne görmüş? Lafzı görmüş. Şevilis ile de ihtilafı lafzı görüyor. ehl Sünnet'i diğerler arasında ama ulemanın geneli ihtilafı lafzı görmüyor. Hakiki bir ihtilaf görüyor. İşte bunları yeri geldiğinde alacağız. Evet. Devam edelim. Dalalet fırkalarından kerramiye ile mürciye eden bazılarına göre iman sadece dil ile ikrardan ibarettir. Onlara göre münafıklar mümindir. Bu kardır reddeden en kuvvetli delil icmadır. Diğer münafıkların kafir sayılacağına icma-ı ümmet münakit olmuştur. Münakit olmuştur. Ha, ne demek istiyor? Yani mürciye kötü bir fırkadır demek istiyor. Mürciyeyi tavsiye etmemiş. Evet, devam <gülüyor> edelim. İmam nebevi, imanda bizzat tasdikinde ziyade ve noksan kabul edeceğine kaildir. Ona göre fazla tefekkür ve birçok delillerin birbirini teyit ve takviye etmesi tasdikin artmasına sebep olur. Bundan dolayıdır ki Sıddıkların imanı başkalarının imanından daha kuvvetlidir. Onların imanına şüphe arız olmaz. Hiçbir halde imanlar sarsılmaz. Fakat başkalarının durumu böyle değildir. Bu cühet ikrar götürmez bir hakikattir. İnkar götürmez bir hakikattir. Nebeve müslüm Şerine şöyle diyor. Aklı başında olan hiçbir kimse şüphe etmez ki, bütün avam tabakasının tasdiki, sır Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tasdik denk. Olamaz. Evet. Onun imanı terazinin bir kefesine koysanız, bütün ümmetin imanı terazinin bir kefesine koysanız <gülüyor> Ebu Bekir imanı ağır basar. O halde yani hani birileri nasıl da çıkar derler benim imanım Cibril'in imanına eşit. Yani senin iman Ebu Bekir'in imanına bile eşit değil ki Cibril'in imanına eşit olsun. Değil mi? Mümkün değil bu. Evet. ne bu hususu bu üstteki beyanatına şöyle devam ediyor. Bir müminin Ehl-i kıble olduğuna hükmedilmesi ve cehennemde ebedi kalmayacak şekilde mümin olabilmesi için mutlaka kalbiyle İslam dinine her türlü şüphelerden hali kesin bir itikatla inanması, Allah ve Resulüne inandığı şahadet inandığını şahadet getirerek söylemesi, icap ettiğine Ehl-i sünnet bütün hadis ehli sünnetin bütün ehli sünnetin bütün hadis, fıkıh ve kelam uleması ittifakan kaildirler. Allah ile peygamberden yalnız birine şahadet getiren asla ehl-i kıble olamaz. Ancak dilindeki bir kusur veya eceli gelmek gibi bir maniden dolayı şahadetin birini söyleyemezse o müstesnadır ve mümindir. Allah ve Resulü'ne şahadet getirdikten sonra ben İslam'a muhalif olan bir dinden biriyim demesi şart değildir. Her dinden. Ben İslam'a muhalif olan her dinden biriyim demesi şart değildir. Lakin yeni iman eden kimse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve peygamberliğini yalnız Araplara mahsus itikat eden kafirlerden ise Müslümanlığına hükmedebilmek için behemmal İslamiyet'e muhalif olan bütün dinlerden teberri etmesi lazımdır. Bizim ulemanızdan yani şafilerden bazısı mutlak surette yeni Müslüman olan herkese teberri şart koşmuşlarsa da bu şart ehemmiyeti hayır bir şey değildir. Fakat yalnız La İlahe İllallah derde Muhammedur Resulullah demezse gerek, gerek mezhebimizin meşhur kavrine gerekse ulemanın mezhebine göre Müslüman olamaz. Ulemamızdan bazıları Müslüman olur fakat kendisinden diğer bir şiadet getirmesi istenir. Getirmezse mürtet sayılır demişler. Yani sadece la ilahe illallah demeyi yeni Müslüman adama has görüyorlar. Yani Müslüman olduktan sonra işte la ilahe illallah demekle iktifa etmeyeceksin diyor. Amelleri de sıralayacaksın. Evet, devam edelim. Acaba Müslüman olmayan bir kimse namaz ve oruç gibi İslam'ın erkanından olan bir ibadetin farz olduğunu itiraf ve ikrar etmekle Müslüman sayılır mı? Bu meselede ihtilaflıdır. Sayılır diyenler bir şeyin ikrarı Müslümanı dinden çıkarır. İnkarı. Bir şeyin inkarı Müslümanı dinden çıkarırsa o şeyi ikrarı kafir demiş Müslüman eder düsturu ile istidlal ederler. Doğru mu peki bu? Bir şeyin inkarı Müslümanı dinden çıkarırsa o şeyin ikrarı kafire de Müslüman eder. İman etmemiş bir adamın namaz kılması, oruç tutması zaten mümkün değil. He, vücubiyetine inansa bile mümin sayılmaz. Evet, devam edelim. Kelime-i Şehadet'in Arapçasını söyleyebilen bir kimse onu Türkçe veya başka bir lisan ile de söylese Müslüman olur. Bunda hiç problem yok. Evet. Bu hususta şafirlerden iki rivayet varsa da esas Esah olan onlara göre de Müslüman olur. Evet. Ulema ben müminim sözü üzerinde de itiraf etmişlerdi. Şimdi e, imanın ziyadeleşmesi ve noksanlaşmasını burada, burada neticelendirdi bir iki örnekle. Yani e, ulemanın ekserisine göre iman ne yapar, <gülüyor> ziyadeleşir, noksanlaşır dedi. Şimdi bir de ben mümin ya da inşallah müminim deme meselesi var. İstisna. Üçünde ne yapmış burada zikretmiş değil mi? Heh. Yani elhamdülillah ben Müslümanım demek var, bir de inşallah ben Müslümanım demek var. Hangisi doğru? Adam sana sordu. Sen Müslüman mısın? Mümin misin? He, evet ben müminim dedin ya da inşallah ben müminim dedin. Bu nedir ne değildir? Şimdi bu meseleyi açıklayacak. Okuyalım. Ulema ben müminim sözü üzerinde de ihtilaf etmişlerdir. Şafilerden bazılarına göre yalnız bu sözde ittifa edilemez. Ben müminim inşallah demek lazımdır. Diğer bazılarına göre inşallah katmak caiz değildir. Muhtar olan kavle kavil bu ise de Evzai ve diğer bazı ulema yerine göre her iki vecinin de caiz olduğunu söylemişler. Yani muhtar olan kavil, seçilen kavil ben müminim inşallah demektir demek istiyor aslında. Ama Evzai iki vecide ne görmüş? Caiz, caiz görmüş. Bana göre de Evzai'ninki <gülüyor> ney? En asah olan, sahih olan. Neden? Evet devam edelim. Hanefilere göre ben müminim inşallah <gülüyor> demekle Müslüman olunmaz. Bu iman salih değildir. Zira sahih. Sahih değildir. Zira Hazreti Enes radıyallahu anh'dan rivayet eden bir hadiste Men zame, men zame, en zame Ennel imane Yezidu ve yankusu Ve kad haraca minel Min emrillahi ve kale ana Muminun inşallah Fe lehu fil islami nasibun Evet Evet oku bakalım İmanın mahluk olup olmadığı dahil Tercüme etmemiş ama evet. Niye tercüme etmemiş Kim, Çünkü demin söylediğiyle çelişecek bir bu mevzu rivayet bir kere. Ne diyor? Hazreti Enes diyor ki, kim ki iman artar ve eksilir derse Allah'ın emrinden çıkmıştır. Kim de inşallah ben müminim derse İslam'dan hiçbir nasibi yoktur. Ee, yani önce ulema imanın arttığını, eksildiğini söylemiş değil mi? Bu, yani imanın doğrudan arttığını, doğrudan eksildiğini ifade eden bu manada, yani ziyade ve noksanlıkla alakalı bütün alisten nedir? Zayıftır. Zayıftır. Zayıf. bu uydurma kuvvetli bir uydurma bu evet devam edelim imanın mahluk olup olmadığı dahi ihtilaflıdır bu bakta en güzel sözü fakih Abur leis Semer Gandhi söylemiş ve iman ikrar ve hidayettir İkrar kulun fiilidir ve mahluktur hidayet Allah'ın fiilidir Allah'ın fiili ise mahluk değildir demiştir tamam eyle hakka göre bir günah sebebiyle hiçbir Müslüman küfre nispet edilemeyeceği gibi bidat ve bidat ve heva ehli olanlara da kafir mü verilemez. Fakat İslam'ın zarurat-ı diniye denilen emir ve nehirlerinden birini inkar eden kafir olur. Muhteciliğe göre büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkar. Çünkü onlara göre ameller... Şimdi burada büyük günah meselesine geliyor. Peki ne anladık burada imanda istisnadan? Pek de bir şey anlamadık değil mi? He. Yani ne demek inşallah ben minim demek? He. İnşallah ben minim demek yani nefsini, imanı tezkiye etmemek, hangi imanla öleceğini he, bilemediğinden dolayı onu Allah'ın etine dilemesine bağlama anlamı içerir. Ama hiçbir zaman için bundan da şu anlam çıkarılmaz. İnşallah müminim derken yani ben imanımdan ne yapıyorum? Şüphe, Şüphe ediyorum. ediyorum. Öyle olursa zaten bu da ne değildir? Doğru değildir. He, bunları alacağız. Hepsini alacağız. Hepsini derli toparlı bu meseleyi inceleyeceğiz. Şari'nin söylediklerinin de aslında... He, çok da farklı olmadığını bazı tercihlerini her ne kadar yaptıysa da he, diğer ulemanın akvahalini daha çok zikrederek aslında he, o tercihlerinde çok da isabetli olmadığını ifade ettiğini anlayacağız evet Murtekibi Murt -e Murt -e Kebira'ya gelelim evet Murtekibi göre büyük günah işleyen bir kimse dinden çıkar çünkü onlara göre ameller imanın cüzüdür fakat kafir değil fasık olur Onlarca fısık mertebesi imanla küfrün arasında vasıtadır. Bu vakta haricilerin itikadı da mutezile gibiyse de onlara göre büyük günah işleyerek işte çıkan kafir olur. Bir onlara göre imanla küfür arasında vasıta yoktur. Birinden çıkan mutlaka ötekine girer. Evet. Şunu da ilave edelim ki iman icmali ve tavsiyeli olmak üzere iki kısma iki kısımdır. İman icmali peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından getirilip haber verdiği şeylere topla inanmak yani o ne tebliğ ettiyse hepsi haktır diyerek tasdik etmek. Yani işte e, misabır yaşlılarının neyi? Dini. Ya da işte ay yaylasındaki yaşlı teyzenin neyi? Dini. İcimali iman. Evet. <gülüyor> İmanı tavsili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ olunan şeyleri birer birer bilerek tasdikte bulunmaktır. Şufurdan kurtulmak için iman icmalik kafi ise de namaz oruç ve sahih ibadetleri öğrenip tasdik ve eda etmek suretiyle imanını kemale erdirmek her Müslümanın borcudur. İmanın sahih ve makbul olması için üç şart vardır. Evet. Bir, İmanın sahih ve makbul olması için arkadaşlar üç şart vardır diyor. Bunları dinleyelim dikkatle. Bir iman bez halinde olmamalı. Bez. Bez halinde olmamalı. Yani Allah'ın azabını Gözüyle gördükten sonra iman sayı olmaz. Bundan dolayıdır ki öldükten, ölürken son nefeste iman eden kimse, iman eden kafirin imanı makbul değildir. فَلَمْ يَكُوا نَفْءُهُمْ اِمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَعْسَنَا Gafir, Mü'min Suresi 85 ekleyin. Gafir, Mü'min Suresi 85 ekleyin. Diğer ismi Mümin Suresi 85. Evet. Azabımızı gördükleri vakit edecekleri imanları kendilerine bir faile verecek değildir. Ayeti kerimesi bu hakikati ne Ne demek bu hakikati ne Bu Bunu hakikati yapalım. konuşur, ifade eder, söyler. Evet Osmanlı ifadesi. Evet devam edelim. Demek ki Allah'ın azabını görmeden iman iman olmalıdır. İki, İki, mümin zarurati, zaruriyat dinine bir şeyi inkar veya tekzip etmemelidir. Ne bir. demek zarurati dinine dediğiney? E, zarur Bilinmesi e, zarur olan bütün neler hususlar. Evet. Bu şartta göre bir kimse bütün peygamberleri tasdik ettiği halde bizim peygamberimizin hesabini inkar etse mümin sayılamayacağı gibi ya da ya da ya da bizim peygamberimizi çok sevse. Her şeyin ona fedaisse, Hz. Musa'yı Peygamber olarak kabul etmesi. Evet. Devam. Ee, bu şarta göre, bu şarta göre bir kimse bütün Peygamberleri tasdik ettiği halde bizim Peygamberimizin Reshat'in inkar etse mümin sayılamayacağı gibi kati bir farzı inkar etmek veya kendi ihtiyarı ile puta tapmak. İhtiyarı gibi, yani seçimi ile. Kati kendi ihtiyarı ile puta tapmak gibi. Hiradesi ile yani ikra altında değil. Evet. Bir, tekzip emaresiyle de dinden çıkar. Çünkü iman parçalanamaz Dinden bir şeyi inkar etmek, bütün dini inkar etmek olur. 3. dinin bütün ahkamını beğenerek kabul ve hiçbir hükmü küçümsemeyerek ifa etmelidir. Evet, küçümsemek de yok. İstihva bu da Bu çok önemli <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Binaenale namaz ve oruç gibi bir ibadeti beğenmeyen veya Allah'a inat için kasten ifa etmeyen daire -i İslam'dan çıkar. İmam, ne demek daire -i İslam'da? İslam dairesinden. Evet. İmanın faydalı olabilmesi için ömrün sonuna kadar devam etmesi de şart. Evet. Bu çok önemli. Hüsnül Hatime. Allah muhafaza. Evet. Zira itibar sonadır. Son demine kadar imanını muhafaza edemeyen bir kimseye geçmişteki imanı asla fayda vermez. Onun içindir ki imanın muhafazası kazanılmasından güçtür derler. Evet. <gülüyor> İman sahih olur. İman sahih olabilmek için onu mutlaka delilleriyle öğrenmek şart değildir. Taklit suretiyle edinilen iman da sahih ve maklum. Havamın her şeyin delilini bilmesine değil mümkün değil. Evet. Ancak mümkün olduğu kadar nazar ve istidlalle bulunmak farz olduğundan onu terk eden olur. Evet. Yani mümkün mertebe delilleri bilmek lazım. <gülüyor> mümkün mertebe delilleri bilmek lazım. Bilme imkanın var da bilmiyorsan, öğrenmiyorsan günahkarsın. Ne kadar e, adaletli cümleler görüyor musunuz? Ne kadar mizanlı cümleler. Evet. Yani her ne kadar şart değilse de takliden de imancaizse de ancak kasıtlı delili bırakmamak. Öğrenme imkanın varsa ihmal etmemek gerekir. Eğer böyle bir imkan var da ihmal ediyorsan günahkarsın diyor. Evet. Daha sonra ne yapıyor? Şari, bab başlıkları ile birlikte önce ne yapıyor? Hadisi diyor. Hatta bazen bir hadisi diyor. Bazen iki hadisi zikrediyor yerine göre. Ondan sonra ne yapıyor? Hadisi şerh ediyor. Demek ki imanın tanımı, müsemması, amel iman ilişkisi, istisna, mürteki bir kebira gibi hususları burada ne yaptı bize? Kısa da olsa ne yaptı? Özetledi. Bazen İhtilaflar zikretti, bazen ittifaklar zikretti. Evet. He. Önümüzdeki ders inşallah, bunun neyini, hulasasını biz, he. ehl sünnetin akidesini doğrudan temsil etmiş, bu konuda racih olanı, doğru olanı açıkça ifade etmiş bir alimin neyinden, kavlinden alacağız. Ve inşallah o zaman burada yazılanlarla onu ne yapma imkanını, mukayese etme imkanını ne yapacağız inşallah, göreceğiz. Şimdilik bu kadar yeter diyelim. Burada kalalım. Önümüzdeki dersin inşallah arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet, bu hadisi izahı ile birlikte ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Biraz hızlı gideriz önümüzdeki ders. Evet. Evet. Evet. İnşallah sayfa 122 122'ye kadar gideceğiz. Biraz hızlıca. 122'ye kadar. Evet. Okuyup geliyorsunuz. Okumadan gelmeyin lütfen. Okuyup gelin. Ona göre inşallah muttali olarak gelirsiniz. Bilerek gelirsiniz. Daha ne olur? Güzel olur. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşedüen la elente estağfirüke ve etubilek.